Açık mimarlı. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmadı. Hazırlayanlar Hasan Cengizlerir, Yağmur Yıldırım ve Yelda Kömür. Katkılarından dolayı Kale Budur'a teşekkür ederiz. Merhabalar, Açık Mimarlı dinliyorsunuz. Ben Yağmur Yıldırım. Bugün stüdyoda ve telefonun diğer ucunda çok değerli konuklarımız var. Uzun süredir de benim haberini aldığımdan beri çekmek istediğim bir program vardı. Bizim de programda da çok sık dile getirdiğimiz İnşaat Ya Resulullah'la ismiyle müsemma olarak bir <gülüyor> kitap çıktı. Birikim Dergisi'nin 2011 yılındaki bir dosyasından ismini alıyor. Aynı zamanda buradaki yazıları tekrar derleyerek basan ve geçtiğimiz aylarda birikim tarafından bir kitap olarak görebileceğiniz ve alabileceğiniz birkaç ay itibarıyla bir kitap. Aynı zamanda kitabın yazarlarından sevgili gazeteci Ayşe Çavdar ve şehir plancısı Arıbatur Çavuşoğlu var. Kitabın derleyen kişi de Tanıl Bora. Editör kendisi telefonun ucunda. Hepiniz hoş geldiniz. İstanbul-Ankara bağlantısıyla böyle bir programda konuşalım dedik. Merhaba hepinize. Merhaba. Hoş bulduk. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim geldiğiniz için. Nihayet konuşma fırsatı bulduk. Öncelikle bu dosyada neler ele alındı? İnşaat-ı biz zaten tasarım bienalinde de görüp daha böyle geniş kitlelerce konuşmaya da başladığımızda bir söz. Benim de çok kullandım ve hoşuma giden de bir söz. Nasıl çıktı hikaye? Kimler var? Nelerden bahsediyor? İsterseniz başlayalım. Sözü size bırakayım Tanıl Bey. Teşekkür ederim. Ee, ya bu inşaatın inşaatın hem ekonomi politik açıdan e, içinde bulunduğumuz iksidar döneminde yani neredeyse 15 yıla yaklaşın ikizler döneminde e, çok büyük bir ağırlığı var. Aslında bakarsanız çok daha eskilere uzanan da bir ağırlığı var. Yani Türkiye kapitalizminin Türkiye'de sermayenin oluşumunun gücün yeniden üretiminin çok önemli bir faktörü inşaat. E, ama yani burada sadece bir e, ekonomi politik bir sektör olarak ele alınmadı. böyle özdar da var kuşkusuz bir iktisadi yönüyle inceleyen aynı zamanda bir mit, mit olarak bir mitos olarak bir ideolojik e, faktör olarak da ele alındı birçok cephesiyle e, işte inşaat neden böyle şehretle önemsenen e, bir, bir, bir olay e, bu yanına da bakıldı yani biraz bu e, hem muhafazakar ideoloji içerisinde hem işte iktidar ve sermaye ideolojisi içerisinde nasıl mitoslaştığı da ele altında böyle yazılar da var ee, mesela işte dikkat etmişsinizdir belki işte şu e, diyarbakır sur e, bombalanıp neredeyse yerle bir edildi ve böyle bir felaket halinde yani cesetlerin bile teşhis edilemediği böyle bir felaket halinde işte Toki'nin oraya girip e, yeniden imar edeceği, edeceği konuşulabiliyor büyük bir heyecanla bir yandan. E, böylesine bir acayip yer kaplıyor bu iş. Hı hı. Ulusu yeniden inşa ediyor elleriyle galiba. <gülüyor> Toki. E, evet yani ulusu e, zihniyet yapılarını birçok şeyi... Zaten sizin bir sonuç yazısının ardından gelen bir bölümle açılıyor kitap. Şu anda ona bakıyorum. Kitaplar da önümüzde. Türk muhafazakarlığı ve inşaat şehveti büyük olsun bizim olsun. Çok da güzel de bir anekdot da aslında açıyor. Turgut Cansever'le birlikte açılıyor. Hani Cansever 90'ların ortalarında Antalya'da Hadrian kapısının karşısında cami yaptırmak üzerine davet ediliyor. Ki hani kendisi bir üstad olmakla birlikte muhafazakar düşüncenin de sembol biri olmakla birlikte... 90'larda ya Hadrian'ın kapısının önüne böyle büyük kubbeli, büyük gösterişli bir yapı yapamayız, bir cami yapamayız diye bir şekilde ikna ediyor. Hani o örnek üzerinden aslında bugün ben gelirken vapurdayken inerken Çanlıca Camisi'nin nasıl yükseldiğini görerek geldim stüdyoya. Oradan buraya da bakmak daha bir yandan üzücü. Evet yani o yazıda da gigant gigantomani e, kavramına başvuruyorum. Yani bir büyüklük tutkusu, büyüklük cezbesi, büyüklük deliliği, ee, onun için hani küçük olsun, büyük olsun lafını mahsus tersine çevirdim başlıkta da. Ee, büyük olanı, illa en büyük olanı istemek ve orada kendi gücünün teyidini görmek, kendi gücüyle büyülenmek gibi bir e, ideolojik mekanizma işliyor gibime geliyor. Ee, hani belki sizin yanındaki meslek erbabı e, da bununla ilgili bir şeyler söyleyecektir biraz kibrin mekansallaşması gibi değil mi şey e, gücün e, çok hı hı. uzun zamanlar istenmiş arzu edilmiş ama bir şekilde mahrum edildiği e, güce nihayet kavuşmuş olmayı anıtsallaştırıyordur belki de hani evet çok <gülüyor> evet, çok güzel ifade ettiniz hı. Hı hı, hı hı. Zaten şöyle de devam ediyoruz. Stalin dönemi Sovyetlerde, Asıl Nazilerde güç tapıncına yönelik orantısız büyüklükte binalar, anıtlar inşa etme merakını tanımlamak için Tomaniden bahsediyorsunuz. Fallik binalarla iktidar teşhirciliği. Sizin bu sunuş yazınızla ilk metninize daha doğrusu açılan kitabın ardından da çeşitli yazarların sizin söylediğiniz gibi farklı yazıları var. İsterseniz onlardan biraz bahsedebilirsiniz. Kimler Erden bahsetmiş çeşitli konulara çeşitli farklı alanlardan ele alan İzmit hı hı. Depremi'nden Çamlıca Tepesi'nden de örneğin bahseden bir yazı var. Ali Ağol'una bahseden. Çok, çok örnek var. Ben hepsini say, saymayayım. Zaten yazarların ikisi orada ve onlar da hem kendi yazılarına hem de belki mücavir yazılara da değineceklerdir. Ama mesela ben aklıma gelen yani aklımda özellikle yer etmiş birkaç şey söyleyecek olursam mesela bir inşaat bağlamında tezahür eden bir zamane muktedir imgesi olarak Ali Ağoğlu ile ilgili Bahadır Türk'ün çok güzel bir portresi var. Aynı zamanda çok eğlenceli. Hı hı. Sonra yani mimar ve inşaat mühendisi gözüyle biz işte bu iktidar şey, şey pardon inşaat şehveti olarak tanımladığımız iş e, gerçekten nasıl hissediliyor? Ne? Yani o şehvete biraz içinden bakan e, bir meslek elbabıyası da var neşe Kurallarım. bence o da kitabın değişik yazılarından biri. İnşaatım şantiyem. Bakıyor. Ee, Özgür Tabıroğlu Bence çok iyi bir teorik decileri her konuda ele aldığı her konuda onun kısa yısı da e, Bence bu inşaat inngesi ile ilgili e, bir şeyler sunuyor yani e, hakikaten çok farklı cephelerinden yaklaşan hılar var e, yani çok güçlü bir ekonomi politik analiz cephesi olmakla birlikte başka yönlerden de kuşatan e, bir demet var burada bir yandan da birikimin bu aynı dosya, aynı isimle dosyayı işlediği sayısı 2011 yılında yayınlanmıştı. Zaten ön sözünüzde de şöyle belirtiyorsunuz. Biz de programdan önce kendi aramızda onu konuşuyorduk. Hani bugün değil yıllar günler hatta günün saatleri içinde bile öyle bir gündem değişiyor ki... ...bir şekilde yakalamak mümkün değil diye biz hani programı haftalık yapıyoruz. 2 gün sonrasında bile gündem çok hızlı bir şekilde değişiyor... Hani 2010 e, sur, gündem öyle gündem yakalanmaz e, ama e, sabit, sabit başlıklar da var. Bu da onlardan biri bence. E, Dediğim gibi işte bakın e, işte bugünkü gündemin en e, vahim başlıklarından biri işte sur Kesinlikle. dediğiniz zaman he, orada da işin içinde bir yandan e, Tokyo var. Bu kalıcı ve kapsamlı bir şey. Hı hı. E, bir de biz şunu düşündük e, yani bu sayı 2011'de yayınlandıktan sonra. Tekrar da basıldı. O tükendi ve sonuçta bir belirli bir kalıcılığı var. Onun için kitaplaştırdık. Hı hı. Yani kaybolmasın ortalıktan diye. Bir de şunu eklemem lazım belki bilgi vermek için. O çıkmış sayıya daha sonra aynı çerçevede yazılmış başka birkaç yazı ekleyerek güçlendirdik o dosyayı. Mesela burada özellikle Mehmet Apto'nun Diyarbakır. Tecrübesi Diyarbakır'ın e, süreci, işte Diyarbakır'da orta sınıflar ve onların konut alanları e, gibi temaları içeren yazılarını katmak bence önemliydi. Bir şey sorabilir miyim? Bunu da ikram gerektir. Ee, şey, e, eminim dindar camiadan bir şeyler duymuşsunuzdur bu yazı çıktıktan bu dergi çıktıktan sonra. E, bu inşaat Ya Resulallah lafından ne kadar rahatsız olduklarını ben biliyorum ama bir taraftan hani şey yapacak, e, itiraz edecek bir tarafı da yok maalesef işin. E, hiç kulağınıza çalındı mı? Kimler ne dedi e, bu şekilde tabii formüle? şeyler mesela. çalındı. Hı. Daha hani... Bunun gerçekten bir hmm. ciddi bir probleme, bir yozlaşmaya hmm. e, işaret ettiğini, e, bir duyarsızlığa işaret ettiğini düşünen ve bunu e, bir biçimde dile getirenler de oldu. Hmm. E, i̇şte bunu bir saygısızlık, bu sözü bir saygısızlık olarak hmm. e, yorumlayanlar da olduğunu biliyorum. Hmm. İşte kimileri de e, işte bir tür popülizmle, e, işte çirkin de olsa e, hmm. bunun insanlara konut sağladığı, başını sokacak bir yer... Bununla alay edilmemesi gerektiğini bu inşaat faaliyetiyle, inşaat seferberliği söyleyenler oldu. Tabii insanlara hangi koşullarda nasıl hı hı. barınak sağlanıyor? Bunu hiç hı hı. tartışmadan, hiç hesaba katmadan söylenmiş bir şeydi bu da. Hı hı. Ee, hı hı. Böyle şeyler kulağıma dolaylı olarak da olsa çalındı. Bazısı dolaylı, bazısı doğrudan. Hı hı, hı hı. Teşekkür ederim. Bir yandan zaten konut özellikle kitapta ele alınan hı hı. konuta hücumla inşaat sektörü neyin lokomotifi yazısıyla Osman Balab'ın açılıyor. Hemen ardından konuta hücum Sinan Gülhan'ın yazısıyla devam ediyor. Kentsel rahat bugünün dönüşümü özellikle sur haberinden sonra bu haberlerin yayılmasından sonra bu kitabı da elime almak ve tekrar o şekilde o yazıları düşünmekle beni mutlu etti. Dediğiniz gibi keza Diyarbakır Diclekent'in dönüşümü örneğinde Mekansal Teşekkülü Kürt Orta sınıfların işliyor Mehmet Atlı. Hani hakikaten anlatılar güncelliğini koruyor. Tekrar üzerine düşünmek Hı -hı. ve konuşmak ve tekrar konuşmak gerekiyor. O yüzden güzel bir zamanda ben çıktığına Hı -hı. inanıyorum kitabın. Sadece konut da değil. Yani inşaat dediğimiz zaman aslında alt yapı yatırımlarını, yolları, duble yolları, Hı -hı. işte köprüleri, havaalanı yatırımlarını, diğer çılgın projeleri hepsini de içine katmak lazım. İnşaat öyle büyük bir şey ve... Zaten şaşırtıcı evet. olan da bu kitabın bir anlamda öncü ve tek olması sanıyorum çoğalacaktır. Yani inşaat üzerine yazılar, araştırmalar çoğalıyordu. Ama yani bu spesifik olarak inşaat üzerine böyle bir derlemenin olması aslında bir yandan da gecikmiş de bir şey Kesinlikle. gibi de düşünmek lazım. Evet hakikaten sadece konut değil bu saydıklarınız ayrıca statlar. Yollar, Hı -hı. duble yollar. Hı -hı. Ee, ya da sahil yolları işte e, maden alanları hatta yani bir hayli var. Kalkınmanın bütün alanlarında neredeyse büyük büyük projelerle neredeyse bir alt üst olma hali. Tabii ya da, ya da mesela Ankara'dan söz edecek olursak Hı -hı. E, şehrin dört girişinde Hı -hı. böyle hiçbir e, geleneksel estetiğe de sığmayan acayip tak benzeri girişler Hı -hı. Evet. işte 60-70 belki 80 tane tuhaf Saat Kule, kuleleri, <gülüyor> ee, dolayısıyla e, herhangi bir işlevselliği de olmayan, sözde süs niteliği taşıyan ve yine büyük devasa e, yapılar. Bunları tutup katmak yazması Bu çeşitlenme bizzat kendisi de e, ilgiye değer bir şey. Tanıl bir şey soracağım. Ee, şey e, şimdi İstanbul inşaat dendiğinde en çok konuştuğumuz e, mesele. Fakat Ankara'nın yapısı İstanbul'dan biraz daha dramatik bir şekilde değişti galiba. Ee, ben 97'de ayrıldım Ankara'dan ondan beri de birkaç günlüğüne e, dönüşler haricinde yaşamadım orada o yüzden de bilmiyorum ne oldu yani bu inşaat furyası Ankara'ya ne yaptı ee, valla şunları yaptı bir kere şehir olağanüstü saçıldı hı hı. Ee, Ankara hani böyle daha ele gelir daha planlı hı hı. her yerden her yere kolay, kolay erişilebilir bir Hı -hı. Şöhreti vardı Hı -hı. Artık böyle bir şey yok Çok Hı -hı. saçıldı şehir Hı -hı. Böyle Dev e, konut alanlarıyla Hı -hı. Bu önemli bir değişim Hı -hı. E, İşte bu Acayip e, Gösteriş niteliğindeki ve Hı -hı. E, Hakikaten e, Hangi estetik Beğeriyle konuşulursa konuşulsun Çirkin Hı -hı. yapılar Hı -hı. E, Yeni bir şey olarak ortaya çıktı Belki biliyorsunuzdur Ankara e, Sadece Türkiye'nin değil Avrupa'nın nüfusu oranla en fazla alışveriş merkezi olan şehri. Hı hı. İnanılmaz çok sayıda yani Avrupa birinciliği getirecek e, ölçüde, ölçüde e, alışveriş merkezi hı hı. E, inşa edildi ve hala da e, ediliyor. Hı hı. E, sanırım bunlardan söz etmek gerekir. Hı hı. E, yani şehrin saçılması yani hakikaten çapını olağanüstü genişletti böyle hı hı. Eskişehir istikametinde. Hı hı işte bu kuzey istikametinde hı hı. çok büyük bir eski tabirle uydu kent hı hı. denebilecek bir yön, yeni yerleşim hı hı. oluştu. Hı hı. İşte Ankara'nın Gecekondu mahalleleri bilirsin hı hı. daha kurumsal. Hı hı. Daha eski, daha kurumsaldır hı hı. bir kısmı en azından. Onlar büyük ölçüde ortadan Aha, kalktı. Kurumsalla kastettiğim işte bahçesiyle, kendi dokusuyla hı hı. pek hala güzel mahalleler vardı. Gecekondu deyince bundan mutlaka hı hı. Teneke mahalle, mutlak fakrı zarur et anlamamak gerekir. Yani fakrı zaruriyet olsa. Onlar 90'larda e, yapılanlar daha çok. 80'lerde, 90'larda. Ankara'nın evet, Gecekondu evet. mahalleleri biraz daha eski Şimdi e, Yine e, iletişimden yakında yayınladığımız Tahir Erman'ın e, Müş, Müş gibi site başlıklı Hı -hı. bir kitabı var. Hı -hı. Bu Hı -hı. E, Aslında fiilen e, Gecekondu'daki fakrı üreti, Hı -hı. üstelik e, sosyal açıdan insanları çok daha yoksullaştıran, çok daha kötü koşullarda yeniden üreten Hı hı. bu sitelerden bahsediyor işte sözde sitelerden hı hı. Bu, bu tür bir süreç Ankara'ya özgü değil de ama Ankara'da bayağı şiddetli bir şekilde hı. işliyor hı hı. zaten Tahir Elman'ın kitabı da Ankara'daki hı hı hı. bir örneği ele alan bir kitap hı hı hı hı. Ee, sanırım böyle bir manzara çizebilirim yani tekrar gelmesen de olur <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yok mecburen <gülüyor> <gülüyor> ne yapalım ee, enteresan bir şey bu büyüklük hikayesi e, Ankara'da daha Gözde görünür gibi geliyor bana ben şehre girdiğimde ya, ya havaalanı tarafından da girsem hani bir şekilde şeyle otobüse de geliyor o zaman Ankara'ya e, yükselmiş gibi geliyor Ankara mesela şeyde e, bu açtin arka tarafında e, en büyük bina ben çocukken balgatta oturuyordum en büyük bina bayındırdı e ee, geçen Hı -hı. ayda o Bayındır binasının yanına gittiğimde dehşete düştüm. Çünkü en küçük bina Bayındır kalmıştı. O kadar cüce kalmıştı ki o Bayındır hastanesinin bulunduğu bina. Ee, gözlerime inanamadım ki hani uzaktan yükseldiği evet. görülebiliyor gene. Fakat yani evet, evet, Hı -hı. o, çukur, yani o çukuran var e, ve işte Ar da e, böyle bir yine bir eee manetim var gibi bir Hı -hı. E, türedi. Böyle Hı -hı. bir şey var. Bir de tabii havaalanından gelirken e, oradaki TOKİ konutlarının böyle fuşya, yeşil evet. e, acayip mavi renklerle Hı -hı. tuhaf renklerle Hı -hı. aydınlatılması da o geceliğin özellikle o tekinsiz bir, e, bir kocamanlık Hı -hı. duygusu veriyor insana. Onun Hı -hı. da bir psikolojik etkisi de var. Hı -hı. Ve yürünemiyor galiba şehirde artık değil mi? Yani Kızılay hariç ben uğraşsam da eskiden Ankara her yere de bir şehirdi aynı zamanda yani o kadar saçılmadığı gibi dediğim gibi yani artık adamları çok daraldı mesela işte bullar Atatürk bulları hı hı. çok geleneksel bir yürüyüş böyle promenat güzel gayeydi o ortadan kalktı şimdi ayrıca böyle kara sinizm yapmak istemiyorum sarkazm yapmak istemiyorum hı. ama ayrıca Kızılay'da yürümek bombalardan ötürü artık pek <Gülüyor> İnsanların e, meyleti bir şey değil bir zamandır. Hı hı. E, yani böyle ka, kara mizah yapmak istemiyorum ama bu hakikat bu yani gerçekten bugün Ankara'daki ne sorsanız bunu hissedersiniz. Hı hı. Hı hı. E, o ayrı bir bayız. E, evet, <gülüyor> e, ama evet müthiş bir yayasızlaştırma yani belki de Türkiye'deki Türkiye'nin büyük şehirlerindeki en kapsamlı yayasızlaştırma hı hı. E, evet. operasyonu Ankara'da yürüdü gibi geliyor bana. Hı hı. Lisanslı Ankara çok yaya şehri, hı hı. geçmişlerine sahip hı. olduğu için bunu da şiddetli bir şekilde ileri ediyor. Evet. Çok yürünen bir yerdir. Hı hı. Ee, i̇şte özellikle yani öğrenci hayatı yaşayanlar hep bunu hatırlarlar böyle uzun hı hı. yürüyüşlerle. Hı hı. esnasında sohbet edilir. Hı hı. Ee, bu işte bu da bunun güzel yerleri da çok daha dağıldı. Hı hı. Galiba e, yani bütün bu haklı serzenişler ve ve katılmakla birlikte e, bizim hatta kent suç olarak nitelediğimiz bütün bu e, vandal kentleşmeye rağmen seçmen teveccühünün e, aslında tam aksi yönde olmasını da sanırım bir şekilde açıklamamız gerekecek. E, yani Gökçek herhalde rekora doğru gidiyor Ankara'da. Evet. E, tabii yani e, bunun birçok nedeni var ama özellikle konumuzla ilgili şöyle bir çok güçlü bir... E, zihniyet örüntüsü olduğunu düşünüyorum. Bu Türkiye'de çok yaygın olduğunu düşündüğüm e, yani herhangi bir inşaat hı hı. E, bir hizmet e, olarak görülüyor. Yani lüzumsuz, hı hı. E, hukuksuz e, fuzuli bir bina bile bir kez dikildiyse bir eser olarak hı hı. görme eğilimi çok var Türkiye'de insanlarda işte artık ya bu yanlış hukuksuz ama işte bir eser meydana getirilmiş Buna bunakıymayalım e, Fikri ya yani çok güçlü hı hı. E, yani herhangi bir yapı hı hı. ya işte Sonuçta üretilmiş işte adı üstünde, yani eser olarak görülüyor bu, bu, bu buna çok kolay e, gönülün yani gönlü çok buna kayıyor insanların hı hı. E, öyle veya böyle hani e, çalışmış e, bunu yapmış e, hı hı. olarak Görülüyor. Hı -hı. Bu, bu çok güçlü bir zihniyet. Bir, bir şekilde Türkiye'nin e, 150 yıllık modernlik algısıyla da hera, herhalde evet, ilgisi güzel. var. Sadece e, ideolojik zihniyet kalıplarıyla değil. Yani sadece e, yani sağ ya da muhafazakar ya da İslamcı ya da şu ya da şu bu ideolojinin ötesinde çok daha güçlü temelleri var. Mesela yemeğim, e, geçen arkadaşlar bir arkadaş şu bu keşfetti Hı -hı. ve bana e, gösterdi. Kepçe -izle evet. internet sitesi var. Evet evet. <gülüyor> bir yani bir kepçenin işte inşaat faaliyetini orayı burayı kazmasını büyülenmiş bir şekilde izleyebilirsiniz saatlerce. Birileri bunu çekmiş, bir <gülüyor> site oluşturmuş. İzleniyor. Benim yani bu işlere bu, girmemin bu, burada bakacak başka bir şeyler var yani. <gülüyor> bu işlere girmemin sebebi şeyi merak etmemdi yani Gecekondu mahallelerinden çıkmış bir siyasi hareket Gecekondu mahallelerini bu kadar iştahla ve hiçbir direnişle karşılaşmadan çünkü direnen mahalleler daha çok solcu mahallelerdi hiçbir direnişle karşılaşmadan nasıl yapıyor yani hani birkaç senemi biliyorsun şey verdim buna hani anlamak için sonra fark ettim ki e, gece kondulukla dışlanma, gece konduda yaşıyor olmakla dışlanma özdeşleştirildiği için e, bir an evvel şehre karışmanın da e, şeysi, yani gece konduyu yıkarken o işte dışlanmışlığı işte yoksul geçmişi, e, göç geçmişini esasında garip bir şekilde, paradoksal bir biçimde, hani kendi elleriyle yaptığı yeri yıkarak yerleşmeyi umut ediyor, tuhaf, yani Hı -hı. hani atlama evet. ümidi evet. var burada. Tabii ki. Hı -hı. Tabii ki böyle bir şey var. Hı -hı. Ama dediğim gibi özellikle e, Tahir Erman'ın iş gibi site çalışması Hı -hı. o bakımdan bence o önemli. Evet çok. Çok. E, bir sınıf atlama Hı -hı. Yani sınıf atlama iyi bir şey, kötü bir şey ayrı bahis. Hı -hı. Bir sınıf atlamanın vuku bulmadığını bize gösteriyor. Evet yok mümkün Hı -hı. değil. şey Bir kere hani double charge edilen şeyler var. E, hizmetler var. Yani elektriği tabii, tekrar tabii. alıyorsunuz, suyu tekrar alıyorsunuz. Vergisini verdiğiniz her şeyi Siteye girdiğinizde evet. bir kez Şimdi, daha ediyoruz. Yani şey oradaki danışma ilişkileri anı kaybediyoruz. O da yok, yani. tabii, tabii, aynen, aynen, evet. aynen. Fakat müdürüm, bunlara rağmen galiba ek olarak şunu da söylemem lazım. Belli kesimler için tek motivasyon bu değil, yani modernleşme veya işte kentleşme falan değil. Bunun dışında belli kesimlere dağıtılan bir rant da var. Yani bu çok. inşaat faaliyetinde. Hı -hı. Dolayısıyla hani gene iletişimden çıkan meşhur kitaplardan biri nöbetleşe yoksulluktur. Hı -hı. Şimdi de belki de ona gönderme yaparak nöbetleşe rant diye bir kavramdan bahsetmek söz konusu olabilir. Çok, çok fazla insan hakikaten inşaat aracılığıyla ihya oldu. Benim sıram geldi. Dolayısıyla Hı -hı. yani bir 50 bin kişilik bir toplu konut alanına... 5 sene içerisinde el değiştirmelerle birlikte 250 hı hı. bin kişinin gittiğini bunun 4 hı hı. kişilik bir aileyle toplamda 1 milyon nüfusun aslında hı hı. 5 evet. sene içinde bir yerden hı hı. E, yerinden edildi diye bakabiliriz. Ama hı hı. bu insanlar gelip giderlerken hep e, satın aldıkları fiyatın üzerinde bir fiyata o konutları satabiliyorlar. Dolayısıyla bir birikim yapma modeline de dönüştüğü için evet, evet, bir kısım insanlar için böyle bir rolü de var. Yapçı... Katkında da bu e, muhafaza bir şekilde anlatılıyor, Hı -hı. değil mi? Hı -hı. Evet, evet, evet. evet. Yani deniyorum. Yani İstanbul'un e, en çok e, şey getiren e, nedim artı değer demiyim de ona hani paranızı koyduğunuzda daha fazla para alabileceğiniz yerinin esenyurt olması bir tuhaflık bir yani evet. hani e, çünkü. Bir yaşam alanı olarak tarif edemem mesela ben yurdu Fakat en çok para kazandıran yer yurt şu anda yatırımcısına. Hı -hı. Hı -hı. O yüzden de sürekli inşaat yapıyorlar. Duyduğuma göre hatta yapılmış inşaatlar, yeni yapılmış bitmiş inşaatlar tekrar yıkılıp yeniden yapılıyor. Hı -hı. Şu etraf yükseldiği için. Çok iyi. Hı -hı. <gülüyor> Bir de evet onunla ilgili bir anekdot da vardı. Erbatur Çavuşoğlu yazısında da bundan alıntı yapmıştı. Şu an İstanbul'da en güzel olan şey yıkmak. Hı -hı. Yıkmaya da devam edelim diye Habertürk'te Erdoğan Bayraktar'ın Erdoğan Bayraktar mıydı? Bayraktar sözü. Yani İstanbul'da yıkmaktan daha güzel bir şey yok. Yıkmaya devam edelim. Yapalım ki yıkabilelim diye. Sürenin sonuna geliyoruz. Muhabbet aktı gitti. <gülüyor> Tanıl Bey e çok teşekkür ederiz. Haftaya ben devam edelim. Hakikaten gerçekten de e Şimdi kadar düşünmediğimiz şeyleri de düşünmüş olduk. Hı hı. Benim için de çok iyi bir sohbet oldu. Çok teşekkür ederim hepinize. Evet, Hoşçakalın. Selamlar. Biz teşekkür ederiz. Stüdyoda Ayşe Çavdar ve Erbatur Çavuşoğlu ile birlikteydik. Birlikteyiz hala. Telefonda Tanıl Bora ile birlikteyiz. İnşaat Ya Resulullah üzerine konuşuyorduk. Muhabbet öyle aktı ki parça arası bile veremedim. Hazır stüdyoda konuklarımız varken biz haftaya devam etmek üzere bir kayıt daha yapalım diyelim. Çok teşekkür ederiz size de Tanıl Bey. Ben de teşekkür ederim. Çok selam ederim. Selamlar, teşekkürler. Teşekkür Açık Mimarlı dinlediniz. Ben Yağmur Yıldırım. İnşaat ya Resulullah üzerine konuşmaya haftaya da devam edeceğiz. Arbotur Çavuşoğlu ve Ayşe ile birlikte. Hoşça kalın, iyi günler. Very Açık Mimarlı. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalıyız.